Sevgili Açık Radyo dinleyicileri, yine bir Hayal Tacirleri programında daha beraberiz. Ben Zeynep Özler. Stüdyoda bugün İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Göneni konuk edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşım Mahir, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni izlemek üzere Kopenhag'da. Kendisiyle ilerleyen dakikalarda bir telefon bağlantısı kuracağız. önce çok kısaca gündem maddelerinin üzerinden geçelim. Bildiğiniz gibi 29 tarihinde İsviçre'de gerçekleştirilen referandum neticesinde minare yasağı kararı çıkmıştı, bu olaya tepkiler sunuyor. Ee, Avrupa'da başta Fransa olmak üzere diğer e, ülkelerde de böyle bir yasan getirilip getirilmeyeceği tartışma konusu. Önümüzdeki hafta bu konuyu daha ayrıntılı bir şekilde ele alacağız konuğumuzla beraber. O yüzden ikinci maddeye geçiyoruz hemen. E, i̇klim zirvesi 7 Aralık'ta başladı. 21. yüzyılın en önemli toplantısı olarak nitelendirilen zirveden tatmin edici bir anlaşma çıkacak mı? Gelişmeleri az sonra Mahir'den, Kopenhag'dan canlı dinleyeceğiz. Gündemin öne çıkan bir diğer maddesi ise Sayın Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti ve Cumhurbaşkanı Obama ile görüşmeleri. Tartışılan konular arasında Afganistan, Ermenistan ile yakınlaşma, İran model ortaklık önerisi ve Kuzey Irak'ta PKK başta olmak üzere terörle mücadele vardı. Diğer yandan Türkiye'de e, ee, yine e, gelen şehit haberleriyle derin üzültüye boğuldu Türkiye. Ee, diğer taraftan ise DTP'nin kapatılmasına ilişkin dava anayasa mahkemesinde görüşülüyor ve sonuç merakla bekleniyor. Ayrıca AB Liderler Zirvesi bugün başladı. Öncesinde Dışişleri Bakanları toplantısında süregelen pazarlıklar pazarlıklarla ilgili de stüdyo konuğumuz Emre Gönen ile detayları konuşacağız ve zirveyle ilgili öngörülerde bulunacağız. Ama önce Mahir Hatta sanıyorum daha fazla bekletmeyelim kendisini. Mahir selam. Merhaba Zeynep. Kopenhag'tasın, ee, Belki de tarihin yazılmasına tanıklık etmek üzere oradan canlı bildireceksin bize. Ben aslında sözü, ee, evet. sözü sana bırakmak istiyorum. Genel ortamı bize anlatırsan hangi konular tartışılıyor? Ayrıca bir sosyal hareketler üzerine kafa yoran bir isim olarak ortam, e, sivil toplum, protestolar nasıl bir ortam hakim, tatmin edici bir anlaşma, uzlaşma çıkacak gibi mi Kopenhag'dan? Evet, e, şimdi öncelikli stüdyo konumuz Emre Hoca'ya da ben buradan merhaba diyeyim ve e, başlamadan 10 Aralık İnsan Hakları Gündüzü kutlayayım. E, Kopenhag'da hava soğuk ama farklı türden bir küresel ısınma kendini hissettirmeye başladı diyebiliriz her şeyden önce. Evet. E, sosyal hareketler konusuna gerek Ömer Madra gerek Ümit Şahin e, değiniyorlar e, programlarında. Ben daha çok toplantılar üzerinde bugün durmak istiyorum. Çok da zamanınızı almayayım. Türkiye'de malum gündem yoğun. Ee, en önemli gelişmelerden bir tanesi COP15'te e, Danimark'ın hazırladığı söylenen bir anlaşma taslağı oldu. Bu tasarı büyük tepki aldı. Çünkü birincisi gizli hazırlanmış e, olduğu ortaya çıktı. Hı hı. İkincisi ciddi adaletsizlikler içeriyormuş. E, yani tasarı taslağını okuduğumuz zaman onu görüyoruz. İşte 2050 senesine kadar e, gelişmiş ülkeler ve gelişmemiş ülkelerin e, küresel ısınma için yapacakları eylemler açısından çok ciddi adaletsizlikler içerdiği. Görülüyor. Bununla ilgili genel yapılan yorum Hamlet'ten bir alıntı şeklinde. Something is rotten in the state of Denmark. De, yani Danimarka krallığında çürümüş bir şeyler var diye bunu Türkçe'ye çevirebiliriz herhalde. Ee, Tabi bu büyük bir skandal oldu. Ee, COP15'in içinde ciddi tepkiler, gösteriler e, gördük bundan sonra. Özellikle Afrika ülkelerinden ve resmi heyetlerinde e, katıldığını gördük bu e, gösterilere. Bununla bağlantılı olarak dün genel oturumda hareketli dakikalar yaşandı. Özellikle Tuvalu, Tuvalu Pasifik'te 12 bin nüfuslu ve toplam 26 km kare alanlı bir ada devleti, kendi önerilerinin değerlendirmeye alınmaması halinde kopu dondurmaya, yani donduracağını belirtti aslında. Böyle bir üstü kapalı bir, üstü kapalı demeyelim açık bir teklif şeklinde Hı -hı. ama çok büyük destek aldı. Evet. E, Öğleden sonraki oturumda göstericiler salonun önünde toplanıp çok ciddi destek verdiler tuvalıya. Hı hı. Ee, bunun dışında AB'ye ciddi baskılar görüyoruz. %20'lik yirmilik gazı azaltım, azaltım hedefi var AB'nin biliyorsunuz. yüzde %30'a ve hatta %40'a çıkarması yönünde baskılar var. AB buna karşılık son güne kadar kendi hedeflerini tam olarak belirlemeyeceklerini, belli etmeyeceklerini söyledi. Bu da eleştiriliyor burada. Ee, ve tabii ki aslında bizim için belki de en önemli gelişme, Türkiye'ye kendi ulusal iklim değişikliği strateji belgesini açıkladı. Evet. Ama belgeye baktığımız zaman biz birçok eksiklik içerdiğini gördük. Örneğin e, kömür uzun vadede faydalanılacak kaynaklar arasında sayılıyor. E, ve herhangi bir emisyon azaltım hedefi verilmiyor. Sadece emisyon artış yazından %100'lik kesinti öngörülüyor. Yani e, burada ortaya çıkan, koptu ortaya çıkan e, iklim değişikliğiyle, mücadele ve adaptasyon konusunda sağlanacak mali yardım gelişmekte olan ülkelere, gelişmekte olan ülkelerin atacağı adımlara bağlanması şeklinde Türkiye böyle bir strateji belgesiyle bundan faydalanabilir mi? Ben çok emin değilim. Hı hı. Sosyal hareketler kısmındaysa işin e, özellikle 12'sinde ve 13'ünde çok ciddi eylemler olacak Kopenhag'da e, biz de gidip onları yakından izlemeyi düşünüyoruz tabii ki e, ve e, göstericilerin bazılarının sürpriz bir şekilde onu 16 veriliyor ama bu daha erken veya daha geç olabilir sürpriz olması adına. E, kopu basıp içeri girme e, çabası <gülüyor> olacakmış. E, bu, evet, e, bu konuda özellikle Naomi Klein e, Klima Forumunda konuştu. Yani Alternatif Klima Forumunda hmm. konuştu. E, ve göstericilerin bir e, responsibility of rage yani e, bir öfke, öfke sorumluluğu, sorumluluğu olduğunu var. iletti. Evet yani senin de dediğin gibi aslında e, iyi ya da kötü tarih yazılmasına burada e, tanık oluyoruz gibi gözüküyor. Çok teşekkürler Mahir. Ee, önümüzdeki haftada sana bağlanacağız. Gelişmeleri, yaşananları ve yaşanacakları senden dinlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkürler ben değerlendirmelerin teşekkür için. İyi yayınlar. Teşekkürler. Evet şimdi e, Kopenhag'dan da son haberleri. Türkiye'nin pozisyonunu Avrupa Birliği'nin e, belki de ...küresel ısınma anlamında yaptığı müzakereleri ve e, sivil toplum hareketini Mahir'den dinledik. Şimdi ben stüdyo konuğumuz İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Emre Gönene, Emre Hocam'a geri dönüyorum. Ve e, belki de en son gündem zirvesinden başlayarak hocam yavaş yavaş e, ilerleyelim istiyorum. Malum bugün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı... Bu zirvenin önemini belki de çok kısaca dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. Bu zirve belki de Türk basında bu kadar yer almasının da sebebi Türkiye açısından önemli bir karar çıkmasının beklendiği bir zirveydi. Öyle bir algı vardı. Neden diyecek olursak ek protokolün ek protokolden kaynaklanan yükümlülükleri uygulamadığı derecesiyle Türkiye'ye karşı bir yaptırım çıkar mı endişesi? Vardı Kıbrıs konusunda özellikle. Öncesinde Dışişleri Bakanları toplantısında zaten biraz taslak metne ilişkin öngörülerde bulunuldu. Yaptırım çıkar mı çıkmaz mı? Hem bir zirveyi değerlendirelim. Gerçekten bir yaptırım beklentisi var mı? Şu aşamada sanıyorum böyle bir şey gözükmüyor. Ne diyeceksiniz bu konuda? Yani e, AB ile ilişkiler giderek daha e, kötü bir platforma doğru gidiyor. Sanki böyle bir Huni'nin içine düşmekteyiz. Ve hani kaçınılmaz olarak o dipteki deliye, dar e, koridora sıkışacağız. Ve işler de orada ciddi bir krize girecek gibi bir gelişme var. 2009, e, senin de söylediğin gibi e, Avrupa Birliği tarafından ortaya atılmış bir tarihti. Yani 2009 itibariyle Kıbrıs'taki gelişmelerin nasıl olduğunu güya taraflar bir değerlendirmeye alacaklar ve bu konuda da bir tutum değişikliği eğer gerekirse yapacaklardı. Şimdi 2006 yılında alındı bu karar. Aynen senin söylediğin gibi Türkiye'nin gümrük birliğini yeni üyelere teşmil etmesiyle ilgili olan ek protokolün uygulanmasıyla. E, bu aslında çok daha gerilere giden bir şey. Bizim gümrük birliğini tamamladığımız dönemden kalma bir takım e, taahhütler. E, tek taraflı deklarasyonlarımız vesaire de var işte o zaman e, Alain Juppé Fransız de, e, Dışişleri Bakanı'ydı Fransa Başkanlığı. E, bizde de e, Dışişleri Bakanlığı'nı Murat Karayalçın e, devreye ediyordu. ...bizim tek taraflı deklarasyonumuz... ...yani Avrupa Birliği Güney Kıbrıs'ı tam üye alırsa... ...biz de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ...entegrasyona gideriz falan diyeyim. Büyük bir gerginlik sonucu... ...belirli bir... ...nasıl diyeyim dehşet dengesi üzerine... ...kurulmuş hesaplardır. Bunlar hiçbiri tutmadı. Hiçbiri niye tutmadı? Biz Kıbrıs politikamızı... ...değiştirdik bir ölçüde. Hatta büyük ölçüde. Yani Kıbrıs'ta... ...çözümsüzlük en iyi çözümdür. KKTC işte burada... Bu statüyü biz bir şekilde de facto olan işi de yüre hale getireceğiz ve bu böyle devam edecek diye düşündük. işte Sayın Denktaş uzun yıllar bunu savundu. Savunduğu şeylerde bir doğru taraf vardı yani Güney Kıbrıs'ın kuzeyle bir şekilde bir barış bir bütünleşme projesini benimsemeyeceğini özür dilerim söylüyordu denk ders. orada da çok haksız çıktığını söylemek mümkün değil ama bütün siyaset bunun olmaması üzerineydi KKTC tarafından da Türkiye'nin siyaseti de böyleydi. Ve e, temel varsayımımız da ya bir Güney Kıbrıs için Türkiye gibi koca bir ülkeyi Avrupa Birliği nasıl gözden çıkarır üzerine kuruluydu. Bu temel varsayımlar sadece Kıbrıs için değil ne bileyim işte Irak savaşında efendim biz kuzeyden cephe açtırmazsak Amerika imkanı yok Irak giremez vesaire gibi. E, bizim son derece akil zannettiğimiz bir takım e, analizlerin sonucudur. Bunların hepsi. E, fevkalade yanlış çıktı zaman içinde. En acıklısı Kıbrıs. Çünkü Kıbrıs'ta e, Güney Kıbrıs Rum kesiminin tam üyeliği aşamasında biz bu siyasetimizi değiştirmedik. E, masadan kaçan taraf haline geldik. Bunda da işlerinin de payı büyüktür. Özellikle daha sonra bu e, Kıbrıs politikamızın mimarını da herhalde mükafatlar e, dış müsteşarlığına getirdiler. Anlaşılır gibi değiller zaman tabi devletin çalışması ama e, biz Güney Kıbrıs Rum Kesimi Yunanistan'ın da inanılmaz baskısıyla <gülüyor> tam üyelik yeşil ışığını aldıktan sonra. Siyaset değiştirdik, an planını destekledik, şu oldu, an planında gayet haklımış. Şey. Ama bütün bunlar, yani doğru siyaseti doğru zamanda uygularsanız sonuç alırsınız. Nitekim doğru siyaseti yanlış zamanda uyguladığımız için e, inanılmaz kötü e, ve son derece asimetrik. Yani. Türkiye'nin e, gücüyle, e, etkisiyle, kapasitesiyle hiç e, oranlı olmayacak bir şekilde zayıf bir konuma düştük Avrupa Birliği karşısında. Niye zayıf konuma düştük? Üye devletle, üye olmayan devletin mücadelesi Avrupa Birliği platformunda... Üye devlet her kim olursa olsun, üye olmayan devlet de her kim olursa olsun son derece asimetrik bir mücadeledir. Dışarıdan bir üye devleti sıkıştırıp da AB platformunda tecrüt edemezsiniz. Ve bir üye devletten bahsediyorum. Güney Kıbrıs Rum kesimi. Oysa karşımızda iki tane elen oyu var. Yani Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan. Yunanistan. Evet. İkisinin ikisinin de durumu çok değişik. Yunanistan çok çok zor bir döneme girdi. İnanılmaz zor bir döneme girdi. Bunun temelinde de e, milli e, hesapları tahrip edip <gülüyor> euroya girmiş olmaları yatıyor. 4 sene 5 sene sonra anlaşıldı biliyorsun. Atamadılar da euroya girmiş bir ülkeyi son derece de hani Avrupa Birliği'nin prestijine darbe vuracak bir şey. Ama işte hani e, taşıma suyla değirmen bir yere kadar dönüyor. İşte Yunan ekonomisi şu aşamada çok çok ciddi bir krizin eşinde kurtarırlar. Ee, eninde sonunda Euroland'da bir ülkedir ama bir o ekonomiyi daha zaptıraptı alırlar. İki Yunanistan uzun bir süre low profile yani düşük profil gitmek zorunda kalır. Güney Kıbrıs'ın böyle bir durumu yok. Güney Kıbrıs e, Avrupa Birliği'nden gelecek paraya ihtiyaç duyan bir ülke değil. Güney Kıbrıs'ın yani 1974'ten itibaren e, başpiskopos Makaryos zamanından bu yanında Türkiye garantörlük hakkını kullanıp adaya çıktığından beri hiç şey etmeden, e, aksatmadan sürdürdüğü bir politika var. Kıbrıs ko konusunu, Kıbrıs sorununu uluslararası platforma taşımak. Yani işte kesimler arası diyalog, garantörler ülke falan istemiyor bunu. Yani baş edemeyeceğini baştan biliyordu. Yunanistan ordusu Türkiye'ye saldıramadıktan sonra Kıbrıslı Rumlar bunu anladı ve ondan sonra bu konuda Türkiye ile teke tek kalmamak için ellerinden her geleni yaptılar. Şu anda bakın vaziyette korkunç bir başarı öyküsü Güney Kıbrıs için. Türkiye hem Avrupa Birliği'nin karşısına almak durumunda hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden bu son ziyarette almış oldu ve çok önemli. NATO'daki rolünün artması hasebiyle NATO ile Avrupa Birliği e, güvenlik ve e, şey politikasını e, işbirliği politikasını karşı karşıya getirmiş vaziyette bir Güney Kıbrıs bunu becer yani burada ne kadar başarısız ve anlamsız bir politika sürdürdüğümüzü kendi kendimize propaganda yaparak dış dünyayı ne kadar anlamadığımızı da hakikaten e, maalesef teslim etmek lazım ve ona göre düşünmek lazım yani eski hamasetle işte bugünlere kadar geldik maşallah çok güzel e, tarih kitaplarına geçecek bir başarısızlıktır bizim dış politikamızda bu Kıbrıs sorunu anlatamamamız bugün Avrupa Birliği ile aynı sorun yani işte işte niye şeyleri limanları ve havalimanlarının o limanları... <gülüyor> Bilmiyorum buradan söylemek ne kadar doğru ama bandıra değiştirip giriyor zaten o Güney Kıbrıslı gemilerin <gülüyor> çoğu da ayrıca alanlarını kullandıklarını zannetmiyorum. Kullanacaklarını da zannetmiyorum açar isek. Öyle bir şeyimiz yok. Hava ticaretimiz yok ama büyük deniz ticareti var. Bir, bir, bir ölçüde de gerçekleşiyor bu. Ama bunu işte koyduk niye koyduğumuzda tam olarak bir retaliation bir şey vermek için reaksiyon vermek için. Ve şu anda elimizi kolumuzu bağladı geri dönemiyoruz ileri gidemiyoruz ve Avrupa Birliği düzeyinde de bunu halledebileceğimiz bir enstrüman yok. Ne yapacağız Avrupa Birliği'ne? Gidip söylediğimiz işte niye KKTC ile doğrudan ticareti başlatmıyorsunuz? Başlatamazsın sen de biliyorsun. Avrupa Birliği içinde o karar alma sürecinde bu tür bir kararın alınmasını engelleyecek 20 tane şey var. 20'sini de kullanacaklardı Güney Kıbrıs'ta şeyde Yunanistan'da. Yunanistan'da hiç şu anda onlardan yanaymış gibi durmayan Fransa'da. <gülüyor> yani Güney Kıbrıs'ın yiyeceği herzeler değil bunlar. Fransa'nın inanılmaz diplomatik şeyini alıyor. Fransa'nın da başında çok enteresan bir başkan ve çok enteresan bir yönetim biçimi var. onu uygulamak istediği. <gülüyor> Hani çok paralel yapmak gerekirse Roma imparatoru Karakaya vardır. O büyük ondan kalma şeylerde, banyolarda, hamamlarda işte şeyler, konserler falan düzenlediler. Karakayın o banyolar yapması da ayrı bir hikayedir. O daha e, plebeyyen bir mahalledir. Bütün evleri yıkar falan gidin şeyin falan. E, ucuz bir adam. İmparator olarak yedi tane mesela şey etmiş e, isyan etmiş e, Galya kralıyla bir araya geliyor. Onları e, şeye çağırıyor e, ordusunun ordugahını ve hepsini öldürüyor ve ondan sonra da kaçıyor ama Rum ordusu kaçıyor. Yani, <gülüyor> vur kaç tak diye. ...savaşmıyor, etmiyor. Sadece... ...hani belden aşağı vurma üzerine... ...kurulu. E, Sarkozy biraz... E, ...hani paralel olarak... ...ona benzetebileceğimiz bir politikacı... E, ...sahne çalmak istiyor. Çalamayınca da bunun acısını... ...bir şekilde bir yerden çıkarıyor. Ne bileyim Başar El Asad'a... E, ...Arabuluculuk teklif etti. Suriye ve İsrail arasında. Başar El Asad'da bizim arabulucumuz bulucumuz var. E, bu konuda... ...konuşacak her türlü şeyimizde... da var. Eee... Burada eksik olan arabulucu bulucu değil karşımızdaki partner dedi. Yani İsrail bugün istesin ben derhal ekiplerimi Türkiye'ye yollarım dedi. Rezil oldu Nikola Sarkozy ve o e, şeyine e, nasıl diyeyim hayal kırıklığını bir şekilde Türkiye'ye ödetecek. O da bu şeyden çıkacaktır muhtemelen e, söyleyeyim e, şey kararlarından. Zirve, Zirve. Sonuç Zirve sonuç bildirgesine tam olarak yansımayacak. O konuda bir şey e, yaptılar. Bunu hocam dilerseniz kısa bir müzik arasından sonra devam edelim. Francis Cabral'den Le Dancio geliyor. quelque part dieu sait où peut-être au coin de rue suivant le danseur au garde à vous elle à qui t'attends c'est dehors c'est partout et c'est la loi depuis la nuit des temps personne n'a Tout le monde se rend Comme ça, sans savoir machinal Là, sur le trottoir, une étoile Il vient d'où ce mystère Qui t'emmène à ton point de départ il qui brille par terre que tu es la seule à c'est dans l'air dieu sait où, au bout de ta ligne de chance le danseur à vous attend que tu avances un jour comme un autre banal la... Sur le trottoir, une étoile à son fil de couleur, la fragile lueur du signal. Sous les habits du danseur, l'autre moitié de ton cœur initial. C'est l'histoire d'une étrangère C'est le film que tu préfères Et t'as le rôle principal C'est plus l'histoire de quelqu'un d'autre C'est la chance qui tape à la porte C'est pour la une du journal. Un beau jour au carrefour de la bonne fortune Deux ombres qui dansent pour n'en faire plus qu'une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 Tu fermes les bras et Evet Fransız Cabrel'den geldi şarkımız kaldığımız yerden devam ediyoruz vaktimiz çok kısıtlı sohbetimiz çok keyifli ee, molamız öncesinde zirveden somut olarak ne gibi kararlar çıkabilir hocam tahminlerinizi alayım örneğin Rumların bir tek taraflı deklarasyon yayınlayıp altı müzakere daha başlığının açılmasını veto etme istekleri vardı ee, somut bir şey çıkar mı yoksa bu sorun bir sene daha ötelenir mi? Soru muhtemelen bir sene daha ötelendi ama sadece ötelenmeyle kalmaz. Tek taraflı deklarasyon çıkma ihtimalini çok yüksek görmüyorum. <Gülüyor> Çünkü tek taraflı deklarasyon provokatif bir şeydir. Evet. Türkiye'de ona karşı deklarasyon yayınlayacaktır ona sonra da işler tırmanacaktır. ha belki daha da iyi olur yani bir şekilde bir sene daha kazandık demek ne kadar doğru bilmiyorum Çünkü hiçbir şey olacak bir sene evet. falan da kazanmadık işte KKTC'deki seçimlere kadar Rum kesiminin üzerinde yeterince baskı yok baskı yapacak enstrüman yok hı hı. dolayısıyla ne olacağını hep beraber göreceğiz ama şu aşamada Sızan haberler işte 5 ya da 6 5 artı 1 gibi Biz sayıdaki müzakere başkalarının AB tarafından gündeme getirilmemesi. Yani bu konuları 2010 yılında konuşmayacağız diye o zaman zaten zannediyorum. Dört tane, beş tane başlık kalıyor. Onları da açsanız ne olur açmasanız ne olur'a gelmeye başladı. Işte. Çevre faslı sanıyorum. İsveç dönem başkanlığı son ermeden açılması gündemde. Gündemde ama yani çok da emin değilim. Özellikle işte Mahir'in de söylediklerinden sonra falan Türkiye yani Türkiye'nin yani çok bayıldığı bir konu değil. Çevre faslını açıp o, o standartların hangi takvime göre nasıl uygulanacağını tartışmak falan filan ama neresinden bakarsanız bakın e, Avrupa Avrupa Birliği ile olan ilişkilerde hani böyle göstere göstere bir krize doğru gidiliyor. gidiliyor. Ama buradan geçmeden de herhalde halledemeyeceğiz. Şu aşamada işte Sayın Başbakan ile Başkan Obama'nın konuşmasında Türkiye'nin NATO'daki rolünün güçlendirilmesinde bunu haberi herkes Afganistan hı hı. şeyinden okumaya çalışıyor vesaire değil. Yani Tabi o boyutu da var ama o boyutta zaten fazla bir sorun yok. Onları istemeden biz işte asker sayısını arttırdık. Bir takım parasal hı hı. ve eğitim desteklerini arttırdık falan filan. Asıl sorun Avrupa Birliği'nin o AGCP çerçevesinde NATO ile işbirliğini Türkiye tıkıyor. Güney Kıbrıs Rum yönetimi yüzünden. Ha bundan sonra daha da çok sık NATO Avrupa Birliği'ne benzemez. NATO Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetici ağırlığı tartışılmaz. Dolayısıyla hani herkesin ortak karar aldığı bir toplumdur, bir platformdur demek mümkün değil pek. Dolayısıyla bir NATO ABŞ yani bir tarafta ABD ve Türkiye diğer tarafta Avrupa Birliği'nin içinde büyük ölçüde Fransa'nın başını çektiği ülkeler. İngiltere'nin ne yapacağı belli değil ama bir Güney Kıbrıs sorunu bakın ne düzeye taşınmış olacak. Hı hı. Dolayısıyla 2010 yılında e, kesinlikle ben Türkiye-AB ilişkilerinde büyük çalkantılar olacağını büyük düşünüyorum. Büyük ee, çok kısa bir de e, bu eksen kayması meselesinin ne? Sayın Davutoğlu'nun ekseni evet. kayan Avrupa Birliği dedi. esas çıkışı oldu. Son yıllarda duyduğum en güzel benzetme hı hı. hakikaten Avrupa Birliği'nde işte ben de sizlere öğrettim. Sizler de şimdi anlatıyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz Avrupa evet. Birliği bir e, hukuk bütünüdür. O hukuku çekin Avrupa Birliği o entegrasyonunda çok e, alelade bir serbest ticaret bölgesi kalır. Şimdi bu hukuk Eh, ahde vefayı içerir. Eh, ben başladığımda olaylar böyle değildi. Eve gittim kendi kamuoyuma baktım. Onlar öyle düşünmüyor. Diyerek Avrupa Birliği yönetilmez. Ama yapılmak istenen bu. Ve eh, bunu teşhir etmek lazım. Sayın Davutoğlu'nun da artık sıkıntı geldi herhalde. Çok ılımlı üslubu olan bir bakan ama fenalık gelmiş ki bütün bunları söyledi. Hayır, devamlı itham ediliyor. Tabii bunun içinde Türkiye'nin dışal politikasının biraz değişmiş olması falan da <Gülüyor> son derece önemli. Ama e, şu aşamada tutumu değişen Avrupa Birliği. Türkiye'nin e, diğer komşularıyla yaptığı açılımlar Avrupa Birliği'nin işte 1950'lerde, 60'larda yaparak başarıya ulaştı. <Gülüyor> Şeyin, tavrın e, neredeyse birebir e, karbon kopyası e, orada söylenecek en ufak bir şey yok e, ona rağmen devamlı böyle bir hani gündemi değiştirme çabaları vesaire e, zannetmiyorum bunun e, uzun vadede ciddi e, bir politika oluşturabileceğini Avrupa Birliği açısından ama kısa vadede çok canımızı sıkacak yani çok yoğun ve çok belki maalesef acılı gündem maddelerinin olacağı bir 2010 yılı yaşayacağız gibi geliyor 2010 yılı için çok da biliyorsunuz hocam 2005'ten itibaren her sene AB yılı dedik. Hı hı. Ee, 2010 belki menfi açıdan menfi AB yılı açıdan, olabilir. AB'yi en çok konuşacağımız ama en severek konuşmayacağımız yıl olabilir. Evet. E, tabii bunu yaşayıp göreceğiz. Programımızın son dakikalarına geldik. Ben Emre Hoca'ya tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi benim AB meselelerine e, bulaşmama ön ayak olan en önemli isimlerden bir tanesi. Açıkça özür dilemek istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü hatırlıyoruz. Daha insanca bir yaşam için AB üyeliğinin gerekliliğinin altını çiziyoruz. Ve haftaya İsviçre minare yasa ekseninde İslamofobi ve kimlik politikalarını Profesör Doktor Ayhan Kaya ile ele alacağız. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler sağ olun hocam tekrar. Hayal Tacirleri